Tudu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyid seyyidel evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyayı vel mürselin. Ve ila cemil evliyayı. Ve elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Allah'ın el efalül husnasını anlamaya çalışıyorduk. Rabbimizi efalinden esmasından tanımaya çalışıyorduk. Sıra Allah'ın mekenna fiiline gelmişti. Daha önce mekenna fiilini işlemişti. Beve ekum fiiline gelmişti sıra. Yerleştirdi. Mekennâ da yerleştirmek demektir. Bevve'e de aynı şekilde yerleştirmek demektir. Allah yerleştirir. Mekan ettirmek, mekana farklı bir manası vardır ve farklı bir manası vardır elbette ki. Birbirine benzese de Allah sizi yeryüzüne yerleştirdi buyurur. Öyleyse fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın, karşılık çıkarmayın buyurdu. Allah bizim huzur içinde kulluğumuzu yapmamızı istiyor. Manevi olarak büyümemizi istiyor. Nasıl ki herhangi bir ağaç, bitki eğer orada bir sıkıntı varsa ona mani olan bir şey varsa büyüyemiyorsa manevi olarak büyümemize fesat, karşılık sorun, sıkıntı, mani olur, bizi engeller, bizi meşgul eder. Onun için hem zahiri olarak bozgunculuk yapmamak, karışıklık çıkarmamak gerekir, hem de manevi olarak. Zahiri olarak bozgunculuk yapınca, fitne çıkarınca, fesat çıkarınca, ifsat edince, bozunca, Sorun sıkıntısı nasıl yaşanıyorsa aynı şekilde manevi olarak da bu böyledir. Gönülleri bozmamak gerekir. Gönülleri bozacak şeyleri yapmamak gerekir. Buna sebep olmamak gerekir. Yoksa Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşmiş olmaz. Allah insanı yeryüzüne yerleştirdi. Buna beraber her birini ayrı ayrı yerlere yerleştirdi. Peygamberlerini yerleştirdi. Hangi kavme gönderdiyse gönderecekse oraya yerleştirdi. Her birinde bir muradı vardır. İnsan ebedi hayatını kazansın, kulluğunu yapsın. manevi olarak Büyüsün, Hazreti insan olsun, Rabbine iman etsin, aşık olsun, müttakî olsun, mühsin olsun diye. Sonuç itibariyle, evet, ayet-i kerime de öyle buyurdu. Onları yerleştirdik. Her birisini yerleştirmemiz gereken yere yerleştirdik ebedi hayatlarını kazansınlar, Allah'a kur cool olsunlar, abdolsunlar, mühsin olsunlar, mütakî olsunlar, güzel yapsınlar diye, güzel yapıp kazansınlar diye, kim güzel yapıp, iman edip, salih amel işlerse, onları da cennete yerleştireceğiz buyurdu. O yerleştirdiğimiz Yer ne güzeldir, güzel amel, salih amel işleyenlerin varacağı yer, gideceği yer, onları yerleştireceğimiz yer ne güzeldir buyurdu. Nasıl ki evimize bir misafir geldiğinde onu en güzel yere oturtuyor, yerleştiriyorsak, aynı şekilde kendimiz için de, en güzel yere, en rahat yere yerleşmeye çalışıyoruz. Bununla beraber bir de Allah'ın yerleştirmesi vardır. Allah bizi nerede dünyaya göndermişse sonra oradan alıp nereye yerleştiriyorsa o bizim için en hayırlı olan yerdir, en güzel olan yerdir. Kazanmamız için gerekli olan yerdir. Nereye yerleştirdiyse orada da aynı şekilde imtihana tabi tutar. Onun için sizi yerleştirdiğimiz yerde bozguculuk yapmayın, sorun sıkıntı çıkarmayın, gönülleri bozmayın. İman edip salih amel işleyin, evet. güzel yapın, doğru yapın. Eğer bir sorun sıkıntı olursa, bir fitne fesat olursa, onu düzeltin. Bir sıkıntı olursa onu giderin. İyilikle, güzellikle onu giderin. Nasıl ki Allah dünyaya gönderirken bizi ana rahmine yerleştiriyorsa, aynı şekilde bizi yaşayacağımız yere de öyle yerleştirir, sonra öyle buyurmuştu ayet-i kerimede bir yaşayacağınız yeri vardır bir de emaneten korunacağınız yer vardır o da gömüleceğimiz yerdir emaneten. Sonra Allah diriltir, huzura alır. Hesabı görür. Sonra sonra cennetlikleri cennete yerleştirir, cehennemlikleri de cehenneme yerleştirir. Neye göre? Yerleştirdiği yerde yaşadığımız hayata göre, eğer iban eder, salih amel işlersek, doğru yapar, güzel yaparsak, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaparsak, evet, sevdiği yere, razı olduğu yere, cennete yerleştirir. Allah, o Allah'ın yerleştirdiği yer ne güzel yerdir buyurdu. Bunu onların amellerine karşılık ikram ettik buyurur İnşallah Allah'ın bizi yerleştirdiği yerde kendimizi oranın sahibi zannetmeyiz Allah'ın bizi yerleştirdiğini <gülüyor> unutmayız Allah'ın üzerimizdeki muradını unutmayız bununla beraber yerleştirdiği yerden razı oluruz <gülüyor> Nereye yerleştirirse yerleştirsin, mutlaka bizim için güzel olan O'dur, doğru olan O'dur, hayır olan O'dur. Cenneti kazanabileceğimiz yer O'dur. Allah'ın rızasını, dostluğunu, yakınlığını kazanacağımız yer orasıdır. Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşeceği yer orasıdır. Her bir kulü üzerinde bir muradi vardır, her bir kul. Özel olarak yaratılmış imtihanları da özeldir, kendisi de özeldir. Dolayısıyla hesabı da özeldir, kulluğu da özeldir. Onun için herkesin sadece kendine bakması gerekir. Kim ne yaparsa yapsın, onları hesaba çekmek yerine önce bizim kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Hul oluyor muyuz, olmuyor muyuz? İman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Rabbimizi ciddiye alıyor muyuz, almıyor muyuz? Yeryüzünde Allah'ın misafiri gibi duruyor muyuz, durmuyor muyuz? O'nun emrettiği sevdiği gibi yapmaya çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz? Evet, kendine bakması gerekir. Böyle, şu yanlış yaptı, bu yanlış yaptı, bu bana sıkıntı verdi, bu bana sorun çıkardı, bu beni Allah'tan, Allah yolundan alıkoydu. Rabbime gitmekten Ali koydu, beni meşgul etti demek hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Çünkü Allah evet öyle buyuruyor ayet-i kerimede siz iyi olun, kötü yapanların kötülüğü size dokunmaz. Allah kötü yapanların kötülüğünü sana dokundurtmaz. Seni korur, seni muhafaza eder. Şart nedir? İyi olmak, doğru olmak, güzel olmak Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi olmak ve olmaya çalışmak. Böyle yapınca biz bizi hem dünyada korur hem ahirette korur. Zaten böyle yapınca kazanmış oluyoruz. Görürüz ki hiçbir zarar görmemişiz. Tam tersine sorun, sıkıntı nereden gelirse gelsin bizi sadece... Güzel yaptığımız için, doğru yaptığımız için bizi Rabbimize yaklaştırmıştır. Rabbimiz bizi onlardan alay koymuş, bizi kendine çekmiştir. Hadi güzel yap, gel kulum demiştir. Elbette ki bunu bilmeden, anlamadan da <gülüyor> doğru yapmak, güzel yapmak mümkün olmaz. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek, kötülüğü iyilikle bertaraf etmek evet, zor şeydir. Eğer kul anlarsa, bunun karşılığında Rabbinin rızasını, Rabbinin sevgisini kazanacağını anlar, buna iman ederse güzel yapar, doğru yapar. Kızınca onlar o kızgınlığını, öfkelerini yutarlar buyurdu. Onlar kötülüğe, iyilikle mukabele ederler. Kendini bilmezler. Onlara laf selam deyip geçerler. Allah bizi nereye yerleştirmişse bize düşen Rabbimizin muradı üzerimizde gerçekleşsin. Bize kulum, abdım desin diye onun sevdiği gibi, emrettiği gibi, razı olduğu gibi yapmaya çalışmaktır. İnşallah beraber öyle yapmaya çalışacağız. <gülüyor> evet. Allah yerleştirir. Her bir kul kendine bakmalidir. Rabbi onu nereye yerleştirmiş? Kimlerle beraber etmiş? Sonra oradan alıp nereye, nerelere yerleştiriyor? Her birinde Allah'ın hükmünü, hikmetini görmeye çalışması gerekir. Muradını Anlamaya çalışması gerekir. Bir muradi vardır, kulum kazansın diyedir. Ona orada yerleştirdiği yerde kazanma imkanı verir. İster gittiği yere severek gitsin, ister sıkıntı duyarak gitsin, ister hicret etmiş olsun herhangi bir şekilde, ister başka bir sebepten isteyerek gitmiş olsun. O mutlaka onun için hayırdır, doğru olan odur. Allah'ın emri öyledir, hükmü öyledir. O yerleştirmiştir. Onun yerleştirmediği hiç kimse yoktur. Bununla beraber bu tercih hakkını bir de kuluna sunuyor. Kulunu davet ediyor ve kulbunu kesinlikle anlar. Mesela Resulullah Efendimiz hicret ederken hicret edenler, Evet, kazanmıştır. Allah onlardan razı olmuştur. Ama bir de hicret etmesi gerektiğini bilip etmeyenler vardır. Allah onlara yeni bir imkan tanımış, kazanma imkanı ama kullar bunu reddedince kaybetmişlerdir. Allah'ın onu yerleştirmeyi dilediği yere bir mümin olarak yerleşmeyi kabul etmemiştir. Onun için hicret etmeyenler bu durumda Allah'ın kendisi için sevdiği bir yerleşmeyi kabul etmemiş, Allah'ın davetine, Resulü'nün davetine icabet etmemişlerdir. Dolayısıyla o Allah'ın rızasından mahrum kalmışlardır. <gülüyor> İnşallah ferasetle, basiretle, imanımızla, Allah'ın nuruyla bakıp, Rabbin bizim bizden ne istediğini anlamaya çalışıp gereğini yapacağız inşallah. Bizi her nereye yerleştirmişse kulluğumuzu yapıp manevi olarak büyüyüp hazreti insan olmaya çalışacağız inşallah. Bir de Allah'ın evet, metere metre vardır, metre. Yağdırır, yağdırdı, yağ, yağdıracak. Ya da Allah yağmuru yağdırır. Yağmuru niye yağdırıyor? Rahmet olsun diye. Yeryüzü ölümünden sonra dirilsin diye. Bir de azap yağmuru vardır. O da kulları kendine dönsün diye. Ya da Dönmeyenleri evet, helak için yağdırır. <gülüyor> Bir de öyle buyurdu. iman etmeyen kavimler için taş yağdırdık, lanet yağdırdık. Bir de hem dünyada hem ahirette üzerlerine lanet yağdırdığı kimseler vardır. Bu lanet onları Evet, takip eder, bırakmaz. Ahirette de çok kötü durumdadırlar. Lanet Allah'ın rahmetinden mahrumiyet demektir. Eğer biri Allah'ın rahmetinden mahrum kaldıysa hem dünyasını kaybetmiş, hem ahiretini kaybetmiştir. Rabbini kaybetmiştir. Allah dileyeni, dilediğini de rahmetinin içine alır buyurdu. Kimi de rahmetinin içine almışsa o da lanetten uzaklaşmıştır. Lanetten ebediyen kurtulmuş demektir. Allah laneti yağdırır. Bir de müminler öyle dua etmişlerdir. Öyle dua ederler. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Bir musibetle, büyük bir musibetle, büyük bir belayla karşı karşıya geldiklerinde Rabbimiz üzerimize sabır yağdır derler. Allah da sabrı yağdırır. Yağdırır, dünürlerini genişletir, sekineti gönüllerine indirir, sekinet nurunu gönüllerine indirir, gönülleri evet, mutmain olur, Rabbi ile huzur bulur, emin olur, Allah sabredenleri sever buyurdu, hem sabrı yağdıran o, sabrettiren o, hem seven odur. Yeter ki kul Rabbinden istesin. Rabbine yönelsin. Rabbinden başka tarafa dönmesin. Bazen musibetler, belalar yani imtihanlar peş peşe yakabilir. Herkes hayatında mutlaka böyle halleri yaşayabilir. Nasıl ki peygamberler yaşadıysa, Onlara benzer imtihani bütün kullar yaşar, yaşayabilir. Mesele o peygamberi tavrı gösterip kazanmaktır. İnşallah bir an bile Rabbimizden başka tarafa dönmeyiz. Hangi imtihan gelirse gelsin, nasıl bir imtihan yağarsa yaksın, Rabbimize boynumuzu büküyoruz. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum diyoruz. Ona güvenir. Ona tevekkül ederiz. Dolayısıyla evet, kazanırız. Rabbimiz üzerimize sabır yağdırır. Aşkı, muhabbeti yağdırır. Kendimizi aşk, muhabbet Evet buluruz inşallah. Bir de Allah'ın çokaltı fiili vardır. Keseri Allah çoğaltır, arttırır. Allah neyi arttırır? Allah imanı arttırır. Aynı şekilde Allah'ın ayetleri, müminlerin imanını arttırır. Kafirlerin küfrünü arttırır. Zalimlerin zulmünü arttırır. Takva sahiplerinin takvasını arttırır. Mühsin olanların mühsinliğini, güzelliğini arttırır. İnsan da artırmaya çalışır ya artırmaya çalıştığı, artırmayı istediği ya mali olur ya mevkisi, makami olur ya da imani olur. Allah'a olan aşkı, muhabbeti olur, teslimiyeti olur, takvası olur, güzelliği olur, kulluğu olur, <gülüyor> abdiyeti olur, aşıklığı olur. Neyi artırmaya çalışıyorsa mutlaka onun peşinden koşar, hayatını onun peşinde koşmakla yaşar, harcar, kurban eder. Herkes neyi artırmaya çalıştığına bakması gerekir. Eğer kulluğunu artırmaya çalışıyorsa, ibadetlerini artırmaya çalışıyorsa, hayrini, güzelliklerini artırmaya çalışıyorsa, Allah yolunda çabasını, gayretini artırmaya çalışıyorsa, <gülüyor> o rebani bir varlık olmuştur, ilahi bir varlık olmuştur. Allah'ın nefreti yurruh, onda galip gelmiştir. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi Evet, yapmaya çalışan bir kuldur. <gülüyor> Allah da onu arttırır. Onun güzelliğini arttırır, imanını arttırır, takvasını arttırır, kendisine olan yakınlığını arttırır. Ama biri dünyanın peşinden koşuyorsa o da her gün biraz daha Allah'tan uzaklaşır. Kendinden uzaklaşır, cennetten uzaklaşır, dünyaya da yaklaşmış olur. Dünyanın sevgisi gönlünü kaplar, hata eder. Dünyadan başka bir şey göremez olur. Maldan, mülkten, mevkiden, makamdan başka bir şey göremez olur. Onunla sevilmeyi ister, onunla övülmeyi ister. İnsanlardan başka bir bir şey göremez olur. Yani Rabbini, Rabbinin tecellisini, Rabbinin kendisi üzerindeki muradını, ebedi hayatını göremez olur. Gözü var ama evet, görmez olur. Kulağı var ama işitmez olur. Kalbi var ama anlamaz olur. Allah bizi böyle olanlardan eylemesin. <gülüyor> güzelliğini, güzelliklerini artırmaya çalışanlardan eylesin. Öyle buyurmuştu Allah ayet-i kerimede, kim güzel yaparsa ona karşılık olarak güzellik veririz. Bir de kendimizden veririz. Kim neyi kazanmak istiyor, hangi özelliğini, güzelliğini artırmaya çalışırsa, Allah onu ikram eder. Ama dünyevi olarak neyi artırmaya çalışırsa çalışsın, Allah onun için neyi takdir etmişse sadece O ona gelir. Bir de Allah'ın bedeli fiili vardır. Tebdil etti, değiştirdi. Allah değiştirir ya da değiştirmez. La tebdile deyince değiştirmez beddele deyince değiştirir. Neyi değiştirir? Hem Allah değiştirir, hem insan değiştirir. Allah, küfrü imanla değiştirir. Bir kul, küfre düşünce, Allah onu davet eder, imtihanlara tabi tutar. Ona imanı ihsan eder, ikram eder. Küfrünü imanla değiştirir. Aynı şekilde bir de, Allah fıtrat itibariyle imanı, fıtrat itibariyle ihsan ikram ettiği halde Allah bile buyurdu. İnsan hidayetle delaleti değiştirir. Hidayeti verip delaleti satın alır. İmana karşılık küfrü tercih eder, satın alır buyurdu. Bir de Allah'ın veliliğini verip, şeytanın veliliğini, dostluğunu kabul edip, Allah'ın veliliğini şeytanın veliliğiyle değiştirir. Allah rahmetiyle, muhabbetiyle kula muamele edip değiştirirken, insanda tam tersini yapıp, şifre karşılık, evet imanını verir. Bu durumda Rabbine ters düşmüştür. Rabbinin kendisi, kendisi için tercih ettiğini tercih etmemiştir. Onun için Allah kullarına zulmetmez etmesi düşünülemez ama kullar kendi kendine zulmeder. Rabbini dinlemeyince Rabbinin ayetlerini başka sözlerle, kelimelerle değiştirince çok basit bir şeye satmış olur. Az bir pahaya satar dedi Allah. onu değiştirmiş olur. <gülüyor> Allah-u Ayet-i de hitap Resulullah Efendimiz'edir. Sen yüzünü Hanife olarak Allah'ın insanları yarattığı fıtrata hanif dinine Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan hanif dinine çevir Allah insanı kendi fıtratında yaratmıştır buyurdu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fe eqim ve çeke liddini <Sessizlik> hanifa Yüzünü hanif olarak dine çevir. Allah'ın diline çevir. Fitretullahilleti fetere nas. O fıtrat ki Allah'ın fıtratı. Allah insani evet o fıtratta yaratmıştır. Ne? <fytretel> nasi, aleha la tebdile li halqillah. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Bu bütün insanlar için böyledir. Onun için hep anlatıyoruz. Allah Kuruna zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiştir. Bu durumda esmasıyla tecelli etmiştir. Kul hangi fıtratta yaratılmıştır? Allah'ın fıtratında. Allah'ın insanı kendi fıtratında yarattığını Allah beyan ediyor. Onun için Allah'a şirk koşmayın buyurur. Kendini Allah'tan başka bağımsız bir varlık olarak görürse kul Allah'a şirk koşmuştur. Fıtratını bozmuştur. Hatta fıtratını anlamamıştır. Cahil kalmıştır. Okumamıştır. Rabbinin kendisini yaratan Rabbinin ismini okumamıştır. Eğer kendini yaratan Rabbinin ismini okursa evet, görür ki bütün varlığı Allah'a ait ve Allah onu kendi fıtratında yaratmış, el-esmaul husnası ona tecelli etmiştir. Fıtrat insanın hakikati demektir. Allah'ın yarattığı ilk o fıtrat Allah'ın tecellisi, zatın sıfatlarının tecellisi, güzelliğinin tecellisidir. İşte insanı dünyaya bunun için göndermiştir. Bu fıtrat bu tecelli etsin. Açığa çıksın. Onun üzerinde aşağı çıksın. Kul kendini anlasın. Kim olduğunu anlasın. Nereden geldiğini anlasın. Yolculuğu fıtratına yapsın. Hakikatine yapsın. Yani insanın fıtratı Allah'ın ruhundan nefretliğidir. Nefretliği evet, Hakikatidir. Onun için <gülüyor> insan, Allah insanı kendi fıtratında yaratmıştır. Yaratmış. Onun mahlukudur. Ama kendi fıtratında. Onun için güzelliği sever. El esmâul husnayı kul sever. <gülüyor> Çünkü o fıtrattadır. O ondan, mevcut ondan. Kötülüğü evet, sevmez. Onun fıtratında Böyle bir şey mevcut değil de ondan. Ne zamanki fıtratını bozdu o zaman kötülüğü sevmeye başlar. O Allah'ın nefeti ruha, ruhun önüne nefsi perde olarak gerdiği içindir. Onun için Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sırat-ı müstakimde yürümeye başlayınca o perdeler aralanmaya başlar onun fıtratındaki güzellikler ortaya çıkmaya başlar, meydana çıkmaya başlar, kim olduğunu, nereden geldiğini, neye geldiğini evet, anlamaya başlar, kendini tanımaya başlar, Rabbini tanımaya başlar. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik göremezsin buyurdu. Onun yaratışında bir değişiklik olmaz dedi. Bütün kullar bu vasıftadır. Yani bunun dışında bir şey düşünülemez. Kul bunu böyle anlayınca hanif olur. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamış olur. Evet işte dost doğru din budur. Hak din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler." buyurdu. Evet, insanların çoğu bilmez. Allah, evet. ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Allah onlardakini değiştirmez. Allah değiştirmiyormuş. Kul kendisi değiştiriyormuş. Hem doğru olarak hem yanlış olarak. Eğer biri çamura düşmüşse, değişmek istiyorsa, ben değişmek istiyorum. Sahabe gibi evet, müşriktir. Ben iman etmek istiyorum, değişmek istiyorum. Ben putlara değil, Allah'a kul olmak istiyorum deyince Allah onu değiştirir. Ama bu tercihi ona vermiştir. O değişmeyi istemedikçe hiç kimse onu değiştiremez. Allah buna müsaade etmez zaten. Tercih kulumudur. Kulum kendi iradesiyle değişmeyi kabul edecek. Aynı şekilde imandan sonra küfrü tercih ederse bu tercih yine onun'dur. O kendini değiştirmeyi, evet İstemedikçe, bunun için gereğini yapmadıkça Allah hiç kimseyi değiştirmez. Ama insan Allah ona tercih etme, irade etme hakkı verdiği için o nasıl bir değişiklik isterse öyle de evet değişir. Allah onu değiştirir. Küfürdeyken imanı tercih edince mümin olarak değişir. Müminken kafir olmayı tercih ederse kafir olarak değişir. Allah değiştirir. Ayetin devamında hepiniz ona yönelerek. Ona karşı takva sahibi olun. Bütün gönlünüzle ona dönün. Ona karşı sorumluluğunuzu bilin. Ki o sizi kendi fıtratında yaratmış. Ona yeryüzünde halife olasın. Onu temsil edersin diye. Zaten eğer ondaki güzellik sende yoksa, ondaki özellik el sende yoksa onu temsil edemezsin. Allah böyle bir yükü yüklemez sana. Ona karşı evet, kulluğunuzu bilin, aşıklığınızı bilin, abdlığınızı bilin, takva sahibi olun, sorumluluğunuzu evet, yerine getirin. Namazı ikame edin, onun huzurunda durun, onunla olun. Sakın müşriklerden olmayın. Böyle yapmazsanız, böyle iman etmez, böyle anlamazsanız, Allah'a şirk koşmuş olursunuz. Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görünce kul Allah'a şirk koşmuş olur. Ayet devam ediyor. O dinlerini parça parça edenler her biri Kendindekiyle ferahlar, sevinir. Ben doğru yapıyorum der. Sakın siz onlardan olmayın. Sakın öyle yapmayasınız. Şu anda içinde bulunduğumuz hal bu haldır. Her biri bir tarafını tutup doğru bende diyor. Hak bende diyor. Dini parça parça etmiştir. Eğer parça parça etmesek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desek, bu durumda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenleri kardeş kardeşimiz olarak bilir, kabul eder, evet, severdik, bir olur, beraber olur, kardeş olurduk birbirimize rahmet olurduk, hayır olurduk, cennet olurduk. Ama ümmeti Muhammed'in hali ortadadır. En ufak ayrılıkları bile büyütüp birbirlerini küfürle itham edenler, şirkle itham edenler, katli halaldır diyenler, katli hatta vaciptir diyenler bunu mümin kardeşine söylüyor. Dinini o kadar parça parça etmiş ki birkaç ayeti almıştır, öğrenmiştir. Onunla hüküm veriyor kendine göre, gerisini yok sayıyor. Kur'an, Kur'an'ın ayetleri birbirini tefsir eder. Eğer biri bir ayeti anlamak istiyorsa öncelikle o konuyla ilgili bütün ayetleri bilmesi gerekir. Yetmez. O ayetlerin öncesinde, sonrasında Allah neyi buyurmuş o ayeti anlayabilmek için bir de onu bilmesi gerekir. O ayeti Kur'an'ın bütün ayetlerinin ölçüsüne vurması gerekir. Resulullah Efendimiz'in hayatının ölçüsüne vurması gerekir ki onu net olarak anlamış olsun. Allah'tan öğrenmiş olsun, Allah'a göre öğrenmiş olsun. Çünkü ayetler birbirini tefsir eder, birbirini tamamlar birbirini anlatır. <gülüyor> Yoksa cahilce iman etmeden diğer insanları hesaba çekiyorsa birileri Rabbini anlamamış, kendini anlamamış, bir yola girmiştir ama dini parça parça etmiş Kendine göre, kendi işine gelen ayetleri almış ya da birilerinin peşine takılmış, ters tarafa gidiyor, şeytan ipi boynlarına geçirmiş, peşinden sürüklüyor, haberi yok. Allah fesat çıkarmayın dedi, bozgunculuk yapmayın dedi. Allah ayet-i de öyle buyuruyor, onlara bozgunculuk yapmayın, fesat çıkarmayın denildiğinde biz, İslah edicileriz derler. Bir de öyle söylerler. Allah değiştirir. Mesele bizim kendimizi Allah'a teslim edip nefsimizi Allah'a teslim edip, kurban edip beni değiştir ya Rabbi demektir. Beni vahyinle değiştir. Beni peygamberinle değiştir. Ben kendi halimden, kendi gönül halimden, nefis halimden, zahiri halimden razı değilim. Beni değiştir. Beni peygamberine tabi olup, peygamberine benzeyenler gibi yap. Onun gibi olmak istiyorum. Resulün gibi, Resullerin gibi iman etmek istiyorum. Sana teslim olmak istiyorum. Sana karşı takva sahibi olmak istiyorum. Kul olmak istiyorum. Benim bu halimi değiştir. Beni bundan kurtar. Bunun için ne gerekirse yaparım ya Rabbi demek gerekir. Her şeyi kurban ederim. Her şeyden vazgeçer. Yeter ki sen benden razı ol. Yeter ki senin sevdiğin gibi olayım. Yeter ki senin muralın üzerimde gerçekleşsin. Beni değiştir ya Rabbi. Dememiz gerekir. Allah değiştirir. Hepimiz biliyoruz. Allah haber veriyor. İman etmeyenleri, müşrikleri, kafiri münafığı değiştirirken nasıl gökteki yıldızlar olduğunu Allah bize haber veriyor, biz de iman ediyor ve bunun şahidiyiz. Ama ters tarafta bir de kulun şeytana beni değiştir demesi vardır. Kendini şeytana teslim etmesi vardır. Şeytani tercih etmesi vardır. Onun için ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Siz şimdi Allah'ın dostluğunu, veliliğini bırakıp şeytani ve zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Bu ne kötü bir değişmedir. Evet, bedeli fiili. Bu ne kötü bir tebdildir buyurdu. Allah'ın dostluğunu verip buna bedel olarak şeytanın dostluğunu mi alıyorsunuz? Bu ne kötü bir değişmedir. Oysaki. Şeytanın sizin için apaçık bir düşman olduğunu size haber vermedin mi? Size bunu söylemedin mi? Sizin veliniz Allah'tır, Resulü'dür, müminlerdir demedin mi? Evet. Kul Allah'ın dostluğunu şeytanın dostluğuyla değiştirir. Nasıl değiştiriyor? Rabbini dinlemeyince, Resulüne tabi olmayınca. Resulullah Efendimiz gibi kul olmaya çalışmayınca birilerine göre kul olmaya çalışır. O birileri de mutlaka şeytana kul olmuştur. Dolayısıyla şeytana kul olmayı tercih eder. Allah'a kul olmayı bırakıp şeytana kul olur. Şeytanı kendine veli edinir. Allah kulunu, ahireti kazanmaya davet eder, güzel yapmaya davet eder, rahmet olmaya, ikram olmaya, hidayet olmaya, aşk olmaya, muhabbet olmaya davet eder, insanlar için. Ama insan, dünyayı tercih edince, işte şeytana uydu, tabi oldu. Rabbini bırakıp, Rabbinin emrini bırakıp, şeytana, Tabi olmuş oldu. İnsan çabasını, gayretini sarf edince cehaleti ilim ile tebdil etmiş olur, ilim ile değiştirmiş olur. Aynı şekilde Allah'tan uzaklığı, çaba gayret sarf edince Allah'a yakınlıkla değiştirmiş olur. Nasıl kötü bir hali olursa olsun, hangi Allah'ın isminde ters tarafta durmuş olursa olsun, çaba gayret sarf edince Allah'ın güzelliğiyle onu değiştirmiş olur. Yani merhametsizken rahim olur. Cimriyken kerim olur. Daraletteyken dalalete davet ederken hadi olur. Allah'ın her bir ismi böyledir. Yeter ki kul kendi fıtratındaki güzelliği kullansın. Onu zaten Allah vermiştir. O kendine halife kılmıştır. Kendine evet, her anda davet eder. Kulunun gönlüne her anda vahyeder. Hadi kulum gel der. Hadi kulum kazan der. Hadi kulum Değiştir Bu ahlakını değiştir Bu huyunu değiştir Bu halini değiştir Bu fiilini değiştir Şöyle şöyle konuşuyorsun Hadi bunu değiştir Hadi güzel konuş Onun için en güzel söz neyse onu söyle Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler Yoksa şeytan aralarını bozar Çirkin konuşunca Allah'ın Sözünü Emrini şeytanın verdiği vesveseyle değiştirmiş olur. Allah'ın fiillerini anlamaya çalışırken hem Rabbimizi tanımış oluruz, onu güzelliğinden el esmaul husnasından tanımış oluruz, hem kendimizi anlamış tanımış oluruz. Allah'ın nasıl yaptığını, nasıl güzel yaptığını anlamış oluruz. Evet, kul olarak da, beşer olarak da nasıl yanlışlar yaptığımızda evet, şahit oluruz. Rabbimize iman eder. Rabbimize aşık olmuş oluruz. Efali bunun için anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizi tanımak için, kendimizi tanımak için, anlamak için, Rabbimizin muamelesini anlamak için, aynı zamanda buna karşılık ne yapmamız, nasıl yapmamız gerektiğini evet, anlamak için, Rabbimizden anlamak için anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın el-ef'alun üstasını. Eğer her anda O'nun huzurundaysak, bu durumda her anda O'nunla muhatamız, onu unutmamamız gerekir. Hayatı onun emrettiği, sevdiği gibi yaşamaya çalışırken, ona yeryüzünde halife olmamız gerekir. Onu temsil etmemiz gerekir. Yoksa aşksız, muhabbetsiz Allah'ın huzurunda olduğunu takmadan, yaşamadan bir hayatı Yaşayınca hayatı onsuz yaşamışız demektir. Hayatı Allahsız yaşıyoruz demektir. Sadece bir ilah hayal etmişiz demektir. Kendi kendimizi kandırmışız demektir. Eğer bir kul kendisini yaratan Rabbinin huzurunda olduğunu tadarsa, aşka, muhabbete, gark olması lazım. Kaşyetten gönlünün titremesi gerekir. Kalbinin ürpermesi gerekir. Rabbine öyle bir güvenmesi gerekir ki hiçbir konuda endişe etmemesi gerekir. Mahzun olmaması gerekir. Bir beşer olarak <gülüyor> üzülmek, sıkılmak başka bir şeydir. Umutsuzluğa kapılmak, kapılıp boğulmak başka bir şeydir çünkü. Çünkü Allah öyle buyururdu ayet-i kerime de umutsuzluk şeytandandır şeytanın peşinden gidenler Allah'tan umudunu keser umudu kesince ne olur? Allah'ın rahmetinden mahrum kalır çünkü Allah'a güvenmemiştir Allah'ın rahmanlığına, rahimliğine iman etmemiştir dolayısıyla Allah'ın rahmetinden dışarı çıkmıştır Evet, buna ne denir? lanetlenme denir. Kendini lanetin içine atmak demektir. Allah'ın rahmetinden mahrumiyet demektir. Tıpkı iblis gibi. Onun peşinden gittiği içindir bu. Onun için Rabbimizi tanımamız gerekir. Anlamamız gerekir. Eğer yaratılışın gayesi Allah'a abdolmaksa, abdolmak, sevmek, aşık olmak, sevdiğinin peşinden koşmak, sevdiğinin sevgisini kazanmak için peşinden koşan, koşmak, onun sevdiği gibi yapmak demektir. Abdolmak. Bütün ibadetler, hayırlar, iyilikler, güzellikler bunun içine dahil olmuş olur. Bu durumda yaratılışın gayesi Marifetullahtır dense, Allah'ı tanımaktır dense, doğru müdür? Elbette ki doğrudur. Tanımayınca nasıl iman edecek? Tanımayınca nasıl abd olacak? Tanımayınca nasıl sevecek ki onu? Nasıl aşık olacak? Nasıl ona teslim olacak? Nasıl ona karşı takva sahibi olacak? Onu tanımayınca ona göre nasıl güzel yapacak? Nasıl doğru yapacak? Evet, yaratılışın gayesi bu aleme geliş tebebimiz Rabbimizi tanımak, kendimizi tanımak, buna beraber kim olduğumuzu bilmek, nereden geldiğimizi bilmek, Rabbimize iman edip aşık olmaktır çünkü. Hepsi bir, hepsi aynıdır. Onun için asıl öğrenmemiz gereken tanımamız gereken Allah'tır. En büyük bilgi, en büyükye ait olan bilgidir, Allah'a aittir. Eğer biri Allah'ı biliyorsa, o alimdir. Evet. Onun için buyurdu, Allah'tan ancak alim kulları haşyet duyar. Onu bilenler, onu tanıyanlar, ona karşı haşyet içinde, huşu içinde, edep içinde, Aşk içinde, muhabbet içindedirler. Ama biri onu tanımıyorsa sevemez, iman edemez, takva sahibi olamaz. Yaptıkları taklidi olur. Onun için kula, önce, lazım olan, gerekli olan Allah'a imandır. Allah bizi, Rabbini anlamaya, tanımaya çalışanlardan eylesin. Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanıyanlardan, anlayanlardan eylesin. Kendini anlayıp tanıyanlardan eylesin. Rabbine yakınlığı tadanlardan eylesin. Rabbinin veliliğini şeytanın veliliğiyle değiştirmeyenlerden eylesin. Rabbini dinleyenlerden eylesin. Şeytani dinleyenlerden eylemesin inşallah. Kardeşlerimize selam olsun.